Selam kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamu rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Hı. Biliyorsunuz dersimiz İmam Bukhari Rahim'in sahinde Tevhid e, kitabıydı. Fakat bu hafta e, bir değişiklik olsun diyerekten e, dalalet nedir? Kur'an'da dalaletin geçtiği manaları geçtiği yerleri anlatan bir ders e, işlemeyi bu hafta itibariyle uygun gördük. O yüzden e, tevhid kitabına bu haftalık ara vereceğiz. Haftaya inşallah yine kaldığımız yerden Allah izin verirse devam edeceğiz. İnşallah. Helalet e, <gülüyor> kelimesi kardeşlerim. Öncelikle bizler bir kelimeyi ele aldığımız zaman İslam ile alakalı onun sözlük manası ve daha sonra da ıstılahi dediğimiz, yani kitap ve sünnetin, dinin ona verdiği, ona yüklediği, Kur'an ve sünnetin ona yüklediği manayı ele almaya çalışırız ki konu daha iyi anlaşılsın diyerekten. Delalet kelimesi, kardeşler dalal ve delalet mastarlarında kaybolmak, telef olmak, şaşırmak ve yanılmak manalarla geliyor. Kaybolmak, telef olmak, şaşırmak ve kaybolmak. Yanılmak. Çözde seyahat ederken yolunu şaşırmak manasına da geliyor. Yolunu kaybetmiş manasında. Bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan az veya çok bir şekilde ayrılmak, satmak ya da azmak manasına da geliyor. Bu manadan hareketle mecazi olarak delalet. Akla, duyulara, gerçeğe aykırı ilkeleri benimsemek karşılığında kullanılır. Delalet dediğiniz zaman her şey zıddıyla kaim. Delalet, dalalet nedir? Hidayetin zıddıdır. Hidayete erenler, Müslümanlar ve dalalette olanlar nedir? Kafirlerdir şeklinde. Ama ileride geleceği gibi sadece delaletin manası... Dalil, hidayetin zıttı manasında değildir. Ama bu manada da kullanılmıştır. Yani bir yerde delalet hidayetin zıttı olarak gelmiştir. Delaletin bir başka tanımı şöyle yapılmıştır. Maksada ulaştıran yolu bulamamak, istenen sonucu götürmeyen bir yola girmek ya da arzu edilen sonucu kazandıran her türlü yoldan ve metotlardan ayrılmak. Arzu edilen her türlü metot ve yollardan uzak durmak. O yola girmemek. Dalalet ise gerçekte maddi ve görülen bir yoldan sapma olduğu halde daha sonra din ve akıl yolundan sapmak anlamına kullanılmaya başlanmış. Bu nedenle dalalet daha çok dinden sapmak. Ve dalal ise akıl ve sözdeki sapmayı ifade ediyor. Aynı kökten gelen idlal dalalete düşürmek, saptırmak, mudil kelimesi, delalete düşüren, saptıran manasında kullanılmış, dal kelimesi de delalete düşen, sapan, sapmış manalarına gelir. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de delalet kelimesi birçok manada kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'de İki yüze aşkın yerde, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bu dalalet kelimesini kullanmış. İki yüze aşkın yerde. Hidayetin ve imanın karşıtlığını inkarcıların hidayet karşısındaki durumlarını ifade etmede önemli bir kelimedir bu. Nasıl ki hidayete erenler Kur'an-ı Kerim'de işlenmişse, onların alacakları, Dünyadaki ve ahiretteki özellikle mükafatları nasıl belirlenmişse... ...bunun zıttı olan dalalet ehli de ne yapılmıştır? O şekilde Kur'an-ı Kerim'de e, ifade edilmiş Kur'ani bir kavram. Kur'an'da daha çok küfür ve inkarı kapsayan sapıklık olarak kullanılıyor. Yani küfür ve inkar manalarına geliyor. Ancak Kur'an, delalet kavramını ya da türevlerini birkaç manada daha kullanmaktadır ki bu anlamların kelimenin kök manasıyla yakın ilişkisi vardır. Evet. Kardeşler, delalet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 7 manada kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'de delalet kelimesini gördüğünüz zaman bu yedi tane mana akla geliyor. Bunlardan birincisi delalet kelimesi saptırmak manasında kullanılmış. Saptırmak, idlal şeklinde geçiyor kelime ve başkasını saptırmak, doğru yoldan alıkoymak, gerçek yolu kaybettirmek manasına geliyor. Evet. Şayet şeytan hakkında şöyle söyleniyor. Nisan suresi 199. ayeti kerimesinde onları mutlaka saptıracağım diyor şeytan. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım diyor. Yani ne zaman ki Allah Azze ve Celle şeytan huzurundan kovuyor Adem'e secde etmediği için Şeytan da bu sözleri kullanıyor. Muhakkak ki ben onları senin hak yolundan saptıracağım. Muhakkak onları hoş kuruntulara boğacağım. Kur'an ayrıca Firavun'un ve altın madeninden buzağı yapan o İsrailoğullarında işte sizin ilahınız budur diyen Samir'inin birer saptırıcı olduğunu da beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geldiği kadarıyla ki Taha Suresi 79 ve 85. ayet-i kerimesinde bunlar, bu lafızlar geçmektedir. Yani bir yerde Firavun ve diğer yerde İsrailoğulları ne zaman ki Allah Azze ve Celle onları Musa aleyhisselamla birlikte Firavun'dan kurtardı, açığa çıkarttı. Ama Samir'i de ne yaparak o altın madeninden bir buza yaparak işte sizin ilahınız budur diyerek ne yaptı? insanları hak yoldan saptırmaya çalıştı. Demek ki delalet kelimesinin manalarından bir tanesi neymiş? İdlal manasında saptırmak. Yani Allah Azze ve Celle'nin yolundan insanları hak yoldan saptırmak manasında delalet. İkincisi, şaşırmak manasında kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de delalet kelimesi. Bu anlam, inançsızlar hakkında kullanıldığı gibi Peygamberler hakkında da kullanılmış. Nasıl? Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında seni şaşırmış bulup da yol göstermedik mi buyuruyor. Yani e, bu dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neydi? Vahiden habersizdi. Ve şer'i hükümlerle alakalı ve peygamberlikle alakalı ne yapmıyordu? Kendi görevini bilmiyordu. Allah azze ve celle de Kur'an'da peygamberimizin yaptığı ile hiçbir zaman yanılmadığını ve sapmadığını söylüyor. Üçüncüsü boşa çıkarmak manasında kullanılmış delalet kelimesi. Ki Allah azze ve celle dediler ki biz yerde yok olup gittikten sonra gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla bulunacakmışız? Hayır. Onlar Rablerine kavuşmayı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 aslında bir sapmadır, itip kaybolmadır, bir helak olmadır. Nuh suresi 14. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi. Yine belalet kelimesinin Kur'an'daki manalarından bir tanesi azap olarak kullanılmış. Ki Kur'an cehennemlikleri, Kur'an'da cehennemlikler belan içinde olmakla tarif etmiş Allah Azze ve Celle Kamer suresi. 47. ve 48. ayet-i kerimelerinde. Yine Kur'an-ı Kerim'de delalet kelimesi hüsran anlamında kullanılmış. Tarih boyunca İslam'a ve onu tebliğ edenlere karşı hile ve tuzakları hep boşa çıkmıştır. Bu tuzakların sahipleri yaptıklarının karşılığında muhakkak hüsrana uğrayacaklardır. Kur'an bunu bir yerde dalal kelimesiyle ifade ediyor ki bu Mü'min suresi 25. ayeti kelimesinde ki Yusuf suresi 30, 36 ve Yasin 24. ayeti kerimesinde de bu hüsran e, olarak ne yapılmış? E, zikredilmiş ki bunlar bu yaptıkları tuzaklardan sonra her zaman hüsrana uğrayanlar olmuşlardır diyor Allah Azze ve Celle. Yine Dalalet kelimesi Kur'an'da yanılmak anlamında da kullanılmış. Allah Azze ve Celle e, zikrettiğinde Yusuf'un kokusunu buluyorum diyen Yakup Aleyhisselam'a oğulları dediler ki Allah adına hayret sen hala geçmişteki yanılgıdasın diyerek burada da ne yapmışlardır? Bu dalalet kelimesini, dalal kelimesini kullanmışlardır. Ki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı çok seven babasına karşı da benzer bir yanılgıda olmak suçlaması yapılmış. Her iki ayette de yine dalal kelimesi kullanılmış. Bu da nedir? Yanılgı, hata manasında kullanılmış. Yine Kur'an-ı Kerim'de gelen şeylerden, dalaletle alakalı manalardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle bunu sapkınlık manasında kullanılmış. Ki dalalet aynı zamanda akli sapmalar hakkında da kullanılmış. Nitekim dalalet dini olarak sapmayı ifade ediyorken dalal ise daha çok akıl yönünden sapmayı ve şaşırmayı ifade etmiş. Dal kelimesi kullanıldığı zaman kardeşlerim sapıtmış, şaşırmış, yoldan çıkmış, bunun çoğulluğu olan dalim kelimesi de sapıtanlar şaşırmış olanlar yoldan çıkmışlar olarak kullanılıyor ki Allah Azze ve Celle kim imanı küfre değişirse artık o dalalete düşmüş yani doğru yolu sapıtmış olur buyuruyor Bakara suresi 108. ayet-i yine ister mümin ister ilkarcı olsun Allah'ın ve Resulünün emirlerine karşı gelenler sapıklığa düşerler Allah'a şirk koşan müşrikler de derin bir tapıklık içerisindedir buyurur. Allah Azze ve Celle Nisan suresi 116. ayeti kerimesinde. Şimdi bu açıklamalardan sonra dalalette olanlar kimlerdir? Kimler, kimler dalalet içerisindedir? Ki Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde Allah Azze ve Celle şöyle ifade ediyor. Kur'an'ın ifadesiyle şu kimseler dalalete düşmüşlerdir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'ı onun meleklerini, kitaplarını, peygamberi ve ahiret gününü inkar edenler dalalet içerisinde. Nisa suresi 136. Peygamberin çağrısına kulak asmayanlar ya da onunla alay edenler. Furkan suresi 41-42, Ahkâf 32. ayet Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu kabul etmeyenler. Fusilet 52, Cuma suresi 2. Kıyametin kopacağından şüphe edip bu konuda ileri geri, ileri geri tartışmaya gireşenler. Şura 18. Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal sayanlar çocukların çocuklarını geçindirememe endişesiyle öldürenler En'am 140 Hüküm verirken Allah'ın hükümlerine itibar etmeyip kendi hevalarından hüküm verenler dalalet içerisinde En'am 56 saat 26 Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler dalalet içerisinde. Araf 179. Kalbinde nifak hastalığı bulunan münafıklar dalalet içerisinde. Münafıkın <gülüyor> ve yine ehli kitap dalalet içerisinde yani doğru yoldan satmış kimselerdir. Bu da Maide suresi 60 ve 77. ayeti kerimesinde. Ve bütün bunlar kardeşler Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği ve dalalette olan yani doğru yoldan satmış kimseler Kur'an'ın ifadesiyle. Peki bu dalalette olanlar, hak yoldan satmış olanların özellikleri nelerdir? Allah Azze ve Celle bizlere onların özellikleriyle alakalı neler zikretmiştir? Şimdi Allah'ın hidayetine uymak insanın fıtratına daha uygunken, Dalaleti tercih edenler, bu sapıklığı hak yoldan ayrılmayı tercih edenler, akıl ve duyularını yerli yerinde kullanmayıp da sapıklığa düşenler ve başkalarını da saptıranlar. Yani hem kendileri sapıklığa düşmüş hem de ne yapmışlar? Başkalarını sapıklığa düşürmüşler. Onlar akıllarını ki Kur'an'da onlar için zalim ifadesi kullanılmış... Zalim kimselerdir ve onlar akıllarını kullanıp gerçekleri görecekleri yerde kendi hevalarına yani ne yapmışlardır? Doğru olmayan arzularının peşlerine düşmüşlerdir. Nisa suresi 44 ve Zuhruf 44. ayet-i kerimelerinde bildirdiği gibi. Hak yolu bırakmışlar, hidayeti bırakmışlar ve kendi hevalarının doğru olmayan arzularının heva ve şehvetlerinin peşine düşmüşler. Bunlar dalalette olanların sıfatlarından, özelliklerinden bazıları. Ve yine bir takım kimşiler ve kötülük odakları insanları hidayetten uzaklaştırıp dalalete düşürebilmişler. Kendileri dalalette olduğu gibi başkalarını da düşürmüşler. İnsan yaratılışı gereği itaat etmeye de meyilli etmemeye de. Hem küfre hem de isyana meyilli. Aklını iyi kullanan Allah'tan gelen e, hidayet sebeplerini iyi anlayan yani kitabı ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı idrak edebilen Allah'ın her taraftaki ayetlerini düşünen kimseler muhakkak doğru yolu bulurlar. Bunlardan uzak kalıp dalalete sürükleyici kişilerin peşinden gidenler ise muhakkak sapıtırlar. Kur'an'ın açıklamasına göre Şeytanın, şeytan yardımcılarıyla birlikte insanları sapıkla götürmeye çalışırlar bu kimseler. Firavun gibi günah işleyenler ve onun yanındaki belamlar da kendilerine uyanları sapıtırlar. Firavun Kur'an'ın üzerinde çok durduğu tipik bir isyancı kişiliğidir. Yeryüzünde azıp sapmanın yani tughya'nın kibirlenmenin gürüm işlemenin kendi hevasını ilah haline getirmenin zulmün ve sapıtmanın en büyük örneğidir firavun. Firavun aslında bir şahıs değildir. O zaman o despot krallara verilmiş bir unvandır <gülüyor> firavun. Yani A şahsının adı firavun değildir. Bu firavun bir şahsın adı değil. O zamanki e, despot yöneticilere azgınlığı, kibirlenen, cürmü işlemenin kendilerini ilah edilenlere verilmiş bir kral şeyinde bir ünvandı Firavun. Ki Allah Azze ve Celle de bunu Kur'an'da e, bir kişilik olarak bizlere zikretmiştir. Kendisi sapıklıkta olduğu gibi Üzerinde hakimiyet kurduğu kitleleri de kendisi gibi sapıklığa götürmenin gayretindeydi Firavun. Ve şüphesiz bu devirde Firavun tipli insanlar çık çıkabilir, çıkmış. Kendileri delalette oldukları gibi diğer insanları da hidayetten Allah Azze ve Celle'nin doğru yolundan, hak yolundan sap çevirip ne yapmışlardır? Onları da delalete sapıklığa düşürmeye çalışan insanlar muhakkak çıkacaktır ve çıkmıştır da ve çıkacaktır da ileride. Allah'ın ayetlerine sırt dönen bu azınlar kurdukları şeytani sistemlerle oynadıkları oyunlarla her zaman bu hedeflerine ulaşmaya çalışmışlardır. Yani e, esbab sebepler ne olursa olsun bu hedefine ulaşmak için her türlü sebebi e, oyunu ...kurmuşlar ve oynamışlardır. İnsanların kendi eliyle... ...yaptıkları ve kutsal saydıkları... ...putlar ve benzeri heykeller de... ...sapıklığa sebep olmuştur. İbrahim... ...suresi 36. ayeti... ...kerimesinde... ...buyurduğu gibi. Şimdi... ...delaletin tarih boyunca bazı önderleri... ...olmuştur. Ki hidayette olmayan... ...Allah'ın çizdiği çizginin dışında yaşayan... ...ve... İslami ilkelere dikkat etmeyen çoğunluğa veya topluluklara uymak da kişiyi sapıklığa götürebilir. O yüzden insan için ölçü, çoğunluğun ne yaptığı değil, çoğunluğun, insanların çoğunluğun hangi din üzere, hangi yol üzere oldukları mühim değil, önemli olan inancın ve hayat anlayışının hakka uygun olmasıdır. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Hadislerinde her zaman gurabadan bahseder. Ki guraba her zaman azlık ifade eder. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam çünkü buyurduğu gibi bu din garip olarak başladı, garip olarak dönecek. Peki İslam'ın başlangıcında nasıl bir gariplik vardı? İslam başlangıcında bir peygamber, bir köle, bir çocuk, ve bir kadınla başladı. Yani az bir toplulukta. Sonra yavaş yavaş çoğalmaya başladı. İslam da aynı başladığı hale dönecektir. Yani her zaman ve her toplumda muhakkak hak üzere olan insanlar millet olacaktır, azlık olacaktır. O yüzden sakın ola diyor sizin azlıkta olmanız, az olmanız ve insanların Takip ettikleri yolun falanca fırkanın mensuplarının, filanca fırkanın mensuplarının, filanca hizbin grubun e, e, mensuplarının sizden kat kat fazla olması kesinlikle ne yapmayacak? Onların doğru yolda olduğu manasına gelmez. Ki Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam buyurduğu gibi. İslam garip başladı ve garip olarak dönecektir. Ve her zaman o hak yolda olanlar her zaman gillet olacaktır. Her zaman az olacaktır. Eğer inancın ve hayat anlayışın hakka uygunsa, hak yolda olan sensin. İstersen o ülkede tek başına olsan da sen bir ümmetsin. Sen hak yoldasın demektir. Allah Azze ve Celle bizi o gurabadan eylesin inşallah. Allah'ım Allah'ım. Allah Allah Allah Allah <gülüyor> evet. insanları saptıran bir başka grup da kişilerin teşlerine gittikleri önderlerdir. Ki ister dini anlamda olsun ya yani ister hangi anlamda olursa olsun insanların önünde gittikleri önderleri vardır. Önder konumundaki kişiler sapıklık üzerinde iseler, dalalet üzerinde iseler teşlerinden gidenler de muhakkak onlar gibi olurlar. Onları takip ettikleri için veya onları taklit ettikleri için bir önderi, bir imamı körü körüne taklit veya takip etmek, onun yanlışlarını kabul etme tehlikesini de yanında getirir. Eğer önderinizi, imamınızı körü körüne taklit ediyorsanız, onun yaptıkları hataya da tehlikeye de de rahatlıkla düşersiniz demektir. O yüzden kitleler genellikle bir liderin, bir önderin peşine giderler, onun izini izlerler, onun görüşlerini çoğu zaman kayıtsız, şartsız ne yaparlar? Kabul etmeler. <gülüyor> Firavun gibi düşünen önderler, peşlerinden gelenleri tıpkı kendileri gibi dalalete, sapıklığa düşürürler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ümmetin hakkında en çok korktuğu Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır, önderlerdir buyuruyor Salatu vesselam. Ki biz daha önceki dersimizde Ahmet bin Hanbe zahimeullahın ile alakalı Kur'an mahluktur sözünün çıktığı zamanlarda bütün insanlar toplanmış Ahmet bin Hanbe'nin ağzından çıkacak bir tek kelimeye, bir tek sözcüğe bakıyorlardı. Ki Ahmet bin Ahmet rahibe o kadar işkenceye rağmen o sözü ne yapmadı? Hak'tan başka bir söz söylemedi. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir sözünü söyleyerek ne kendisi sapıttı ne de insanları saptırdı. Allah'ından razı olsun. Evet. <gülüyor> Müslüman ümmet hakkında Böyle bir korku duyulursa küfür öncülerinin peşinde gidenler hakkında daha fazla endişe etmek gerekir. Çünkü küfür önderleri insanları Kur'an'ın değişiyle Allah Azze ve Celle'nin değişiyle cehenneme çağırırlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah subhanehu ve teala bütün insanları mahşer meydanına hesap vermek üzere dünyada iken peşlerine gittikleri önderleriyle beraber getirecektir. İnkarcılar o gün şöyle diyecekler. Ya Rabbi biz büyüklerimize ve imamlarımıza, yöneticilerimize itaat etmiştik. Onlar da bizi doğru yoldan sapıttırdılar diyecekler. Araf suresi 38 ve 39'da ve Ahzab 67'de. Bu saptırıcılar kendi günahlarını omuzlarında taşıdıkları gibi o kendilerine uyanların günahlarını da ne yapacaklardır? Yine <gülüyor> taşıyacaklardır. Buna karşı toplumu saptıran kimselere gönüllü olarak uyanların günahlarında ise hiçbir eksilme olmayacaktır. Şimdi peki insanlar neden dalalete düşerler? Neden hak yoldan ayrılırlar? Şimdi bazı insanların hidayetten yüz çevirip Delalete sapmalarının bir takım sebepleri var. İnsanın yetiştiği ortam, aldığı eğitim elbette önemli. Bunlar etkileyen faktörler. Ancak insanın Allah Azze ve Celle'nin insana verdiği belli bir irade vardır. İhtiyar dediğimiz seçme hakkı vardır. O dilediği inancı ve yolu seçebilir onun batıl ve Kur'an'ın dalalet dediği, sapıklık dediği yollarına yolları seçmesine bazı sebepler etki edebilir. Özellikle Müslümanların dalalete düşmelerine dinde sonradan çıkarılan, ortaya çıkan bidatlerin çok büyük rolü vardır bunda. Bidatler dini kılısına sunulduğu için çoğu insan kılısını anlayamaz. Bidatleri hayat haline getirenler de günün birinde İslam inancının dışına çıkarlar. Yani bugün topluma baktığınız zaman insanlara anlatılan, insanlara bir altın tefside sunulan nedir? Bid'atler, hurafeler ve sapıklıktan başka bir şey değildir. Artık insanların bugün İslam diye yaptıkları o kadar çok sapıklık, o kadar bid'atler dinimize girmiş ki maalesef, İnsan oraya kurtuluş için sarılır ama maalesef sarıldığı şey ateşten başka bir şey değildir. Allah korusun. Bugün aşureyce sırtlarla zincir kılslanlar. Evet. Şimdi dinde tefrika ayrılık çıkarmak da sapıtmanın başka bir çeşididir. Neden nedir? Dinde ayrılık çıkarmak şüphesiz İslam'ı kendi kafasına göre anlayıp kendi anladığını din sanmak selamun Aleyküm. Aleyküm, selamun Aleyküm. Diğer anlayışları din dişi sahip onlara sırt dönmek onları düşman bilmektir ki Kur'an önceki ümmetlerin bu hataya düştüklerini haber veriyor. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de dinlerini parçalayıp grup grup olanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur buyuruyor Allah Azze ve celle en'am 159. ayeti cümlesinde. Ki dinlerini parçalayıp fırka fırka olanlar kendi ellerinde olanla yani kendi fikirleriyle, kendi anladıklarıyla gruplarına ait üstünlüklerle kendilerinin daha doğru yol olduğu iddiasıyla övünmüş ve böylelikle delanete düşmüşlerdir ki Allah azze ve celle Kur'an'da kullu hizbin bima ledeyhim sarihun artık her grup kendi elindekiyle sevinir duruma gelmişlerdir. Yani hak olan, hak yolda olan sadece kendi grubudur ve kendi grubundan başka ne kadar İslami grup varsa dikkat edin kendisini İslam'a nispet eden grup varsa hepsini ne yapar sapıklıkla delaletle, galilinlikle suçlar. Ki dinlerini parçalamanın bir başka anlamı da dinin hükümlerinin bir kısmını almak ve bir kısmını da bırakmaktır. Ki alimlerden bir tanesi diyor ki benim mezhebime uymayan bir söz hadis bile olsa ya bu hadis zayıftır. Ya da tevil etmeye, edilmeye müsait muhtaçtır. Yani ne olursa olsun ben ortada benim kendi mezhebim ne demişse onu alırım. İsterse sahih bir rivayet gelsin diyerek ne yapmışlardı? Her grup her grup kendi katındakini doğru sayıp onu almayı öngörmüştü. Evet. Evet. Ki böyle yapanlarla kendi grubunun anladığı şeyi din zannedenler arasında fark yoktur. Her biri bir liderin bir önderin peşine takılır bir grup bulur o grubu en üstün grup zanneder. Diğer grubu da ne yapar? Yanlış da görür. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Hak sadece hak odur. Kendisinden başka bir hakkı ne yapmaz? Asla asla kabul <gülüyor> O yüzden O yüzden e, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam duasında ki biz her sohbetimizi bitirişimizde ne diyoruz? Hakkı Hakk hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan olur, olur. sakınan kullarındayız. Bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyurursun. Hakkı hak bileceğiz ve onun onun gibi yaşayacağız. Ona göre yaşayacağız batılı da batılı gideceğiz yani hak illa bizim önderimizin, bizim grubumuzun söylediği değildir hak nedir? Allah'ın söylediğidir, Resulü aleyhissalatü vesselam'ın söylediğidir ki onu, ondan başkasını söyleyen kim olursa olsun onun hatası nedir? Hata etmiştir eğer müştehitse bir ecir almıştır ama o ne yapılmaz? O konuda taklit edilmez, o konuda o önder olarak alınmaz. Şimdi peki delaletin bu sapıklığın bazı sonuçları vardır. İnsanlar buna düşmüş ama bunun da bazı sonuçları bilirmiş. <gülüyor> Ki delaleti delalete bu sapıklığa düşenlerin kalplerinin kasvetli katı olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Ki Kur'an'da onların kalpleri Fıtri özelliklerini yitirmiş, hidayete kapalı, küş, küfrü, şirki, şüphe ve artık her türlü sapıklığı açıktır o insanın kalbi. Artık hani Allah Azze ve Celle diyor ya, onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar diyor Allah Azze ve Celle. Kulakları var, duymazlar, gözleri var, görmezler artık o kimse öyle bir sapıklığa, öyle bir davetine düşmüştür ki kalbi artık öyle bir karanmıştır ki kalbi var ama anlamaz. Artık o anlayış ne yapmaz kendisine verilmez. Artık hak onun için tamamen perdelenmiş, kapanmıştır. Kendisi delaletle ne yapmıştır? Kale yapmıştır kendisini Allah korusun. Ki o öyle kalplere hikmeti ve hidayeti anlatmak zordur buyuruyor ki Allah Azze Celle, Allah kime hidayet verirse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da kalbini göğe yükseliyormuş gibi daraltır diyor Allah <gülüyor> <gülüyor> Maide Suresi 13. ayet-i ki dalalette olanların kalpleri dardır yıktır diyor. Dalalette olmanın hidayet Hidayeti bırakıp da dalaleti satın almanın ahiretteki cezası elbette cehennemdir. Ki görüldüğü üzere dalalet doğru yoldan Allah'ın yolundan ayrılıp başka yollara sapmak, batıl dinleri kabul etmek Allah'ın emrine karşı gelip o şekilde yaşamaktır dalalet. Bu sıfat inkarcıların ve müşriklerin bir sıfatıdır. Bu kavram onların hidayetten ayrılarak yanlış yola girdiklerini, çıkmaz bir sokağa sattıklarını, gerçeğe aykırı hareket ettiklerini, kendilerini kurtuluşa götürmeyecek bir tercih yaptıklarının en güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Allah Azze ve Celle'nin davetine kulak asmayıp onun ayetlerini inkar edenler, Kendilerine maksada götürecek yolu kaybedip, azabı ve tükenişi kazandıracak olan sapıklığı alırlar. Dalalete düşmek bir anlamda azmakla haddi aşmaktır. Böyle yapanlar hakkın karşısına çıkmış ve kendi aleyhlerine azap kazanmış olurlar. İnsanları Allah'ın davetinden, yüz dininden yüz çevirtip sapıklık yollarına sürükleyecek kişiler sistemler ve araçlar günümüzde de çokça fazladır. İslam Allah tarafından Kur'anla tamamlanmış. Resulullah aleyhissalatu vesselam tarafından hayata geçirilmiş. İlki ve esasları belli olan hak bir dindir. O dün olduğu gibi bugün için ve genetik için de vardır. Kıyamete kadar da var olacaktır. O şimdiki hayatın fert ve toplum hayatının içinde olmak için vardır. Yaşanması için vardır. Ki İslam duygulu bir şekilde hatırlanacak nostaljik bir hatıra asla ve asla değildir. Bir heves değildir. Oh. Gelip geçici olan. Onu bir tarihi olay gibi algılayanlar gerçek isimden, ilimden nasibi olmayan ilim kalpazanlarından başka bir şey değildir. Müslümanlık Yalnız bilgi işi değil. İman ve salih amel işidir. İlim de imane ve salih amele götürdüğü nisbette faydalı ve faziletlidir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her zaman faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. Eğer ilim sana fayda veriyorsa, onu yaşayabiliyorsan, onu anlatabiliyorsan ve dahi onda ihlaslıysan o ilim sana fayda verir. Yoksa yarın sen ne yaptın denildiği zaman Allah Azze ve Celle tarafından ben ilmi yaydım dediğin zaman yalan söyledin. Sen sadece kendine alim denilsin diye bunu yaptın ki bu dünyada denildi. Atın bunu cehenneme diyerek yüzüstü atılan alimlerden olursun ki Allah böyle bir şeyden hepimizi korusun kardeşlerim. Ki bilgisi kendisini hakikate ulaştır, ulaştırmayan kimse mutlak surette bilginin hammanlığından hamallığını yapan başka birisi değildir. Yolcuyu gitmesi gereken yere, gerçek kurtuluş limanına götürmeyen gemi çok güzel de olsa basit bir sistem başka bir işe yaramaz. Buna zaten gemi de denmez. Senin hayatını düzenlemeyen seni hakka iletmeyen, üzerinde eseri görülmeyen ve İslam için olmayan ilimde hayır yoktur. Bilginin papağan gibi hafızı ve ammalı olmak, boşuna yorulmaktan başka bir şey değildir. Ortalıkta bu kadar kitap ve araştırmacı yokken, ortada hakiki ilmin özü ve şimdikinden daha güzel, daha Müslümanca bir hayat vardı. Düşünün sahabe, Kur'an'ı ezberlerken 10 ayet ezberliyor. Ve onu ezberliyor. Onu anlıyor. Onun tefsirini yaşıyor. E, anlıyor. Tefsirini ve daha sonra hayatına geçirmeden diğer 10. bir ayete geçmiyor. Allah bizleri onların yolundan gidenlerden enesel. Evet. Bugün bir sürü siyasi sistem, hayat felsefesi, akımlar ve çalışmalar insanları her zaman dalalete, sapıklığa davet etmekte. Eğitim ve medya araçları dalaleti daha geniş kitlelere ulaştırmakta. Artık herkesin evinde bir firavun var. Müminler, İslam'ın dalalet, sapıklık dediği hayat anlayışlarını, davranış ve fikirleri iyi tanımalı ve kendilerini iki dünyada da kurtaracak İslami kimliklerini korumak zorundadırlar. Her namazda okuduğumuz ve Fatiha suresinde yer alan şu tuayı pratik hayatta da gerçekleştirmek zorundayız. Ya Rabbi bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve dalilin olanların tapıtmışların yoluna değil. Allah'ım ve Ya Rabbi, Hakk'ı hak bilip Hakk'a tabi olmayı. Batılı, batıl bilip ondan uzaklaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarımdan eyle ya Rabbi. Bizleri nefis bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefislerimize bırakma Her türlü hevadan, hevesten, arzudan, şerheden Bizleri koru ya Rabbi. Subhanakallahumun bihamdik. Eşhedu an la ilahe illa anta ve taburuk. Ve ahiru rabbil alemin.